Odan sabahlar. Odan sabahlar. Odan sabahlar. Aynısını yaptık fark ettiniz mi? Fark ettik ama işte şeyin açmayı unuttun ya. O oktav sesi gibi bir şey vardı ya. Onu ben o esnada açamamışım Oktay ya. Bunu ben çok... yaptım. Nasıl duyunmadım o gitarı? Duymadı gitar sesi? abi ya, duymadı. Ben bir gitar sesi çok duydum ama. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben de ben biliyorum onu senin yaptığını da abi maalesef. Ben bir gitar sesi duydum o zaman. O ne? Şeyde sızma var. Mikserde. Hay Allah sevgi dinleyiciler sizi de sabah sabah radyoculuk tabirleriyle e, yüzleştirdik ama Vallahi, baş başa bıraktık. Öyle denir nasıl şey her e, mesleğin kendi tabiri varsa bizimkinde de öyle bir şey Radyoculukta var. Radyoculukta iki e, engel vardır. Bir tanesi daha doğrusu tehlike, bir tanesi akroşman. Bir tanesini onu nasıl? bilirsiniz. E, telefon açık olunca yapar akroşman. Diğeri de sızma. Onu tam tanımlayamayacağım. Örnek olay O ilerleyen olarak. yani o biraz daha ileri aşamalar. Evet, i̇leri radyoculuk seviyesi. Advance dediğimiz. Eğer bizi elçiliklerde dinleyenler varsa. Advance Broadcasting diye geçer. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Ee, Fahir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ankara vallahi. stüdyolarımıza. Hoş bulduk. E, Vatikan stüdyolarından Ankara stüdyolarına geldiniz. Dün biz e, dinleyicilerimizle paylaştık. Ee, senin bir yeminin vardı. Ee, Papa seçilmeden Roma'ya gitmem demiştin. Evet. Ee, ve, ve bu yeminimi... Gerçekleştirdin ama biz bu hafta sonu gideceğiz zannediyorduk. Hani böyle bir resmi görüşmeler olur, bir şey olur. Bu i̇şte, hafta sonu... Ya... davetlisi olarak Roma'ya gidecek falan, evet. falan filan gibi böyle bir... Resmi davetli olarak hafta sonu gideceğim. Papa seçildikten sonraki ilk yurt dışı temaslarını Roma'da... Yapacak falan Ye, diye ama Papa yeni görevinde başarılar dileyeceğim. Yeni görevinde başarılar diyeceksin falan diye konuştuk ama. Tabi biz onu kardinallik erken, zamanından biliyoruz yani. Evet yani. Senin, senin öyle bir tanışıklığın da vardı. Evet. Tanış evet, oldum değil evet, mi sen evet, onla? Tanışız. Yani Uş. bu. Tabi tesadüf kimin ne zaman ne Papa olacağını bilemiyorsun ki. Yani. Ya onun için de bir şey yapmıyorsun. Tabii yani, ki, tabii ki. Onu da tabii ki. sanki böyle bir yani şey Yani yapsan da ne yapacaksın? O kadar insan var. Hangi hangi kardinaline ne kadar yakınlık kuracaksın? Yani, ya yani. On, onların daha da geçtik zamanları vardır. Onu bir de kardinalken gör. Neyse e, ben... Gittin bir... mi gitmedin mi? Şimdi ben onu anlamadım. Çünkü gittin üç gün gideceksin diye biliyordum ben. E, pazar buradaydın. Hani nasıl? Gittin mi gitmedin mi? Nasıl? Nasıldı ne diyorsun, neler söyleyeceksin? Valla şimdi ben genel atmosferi koklamak adına gittim. Ee, ...genel koklam. hani ...bir sıkıntı olsun istemiyorum... ...nasıl geçecek... Bir, biraz e, ...buna şey diyebiliriz... ...ön görüşme... ...Papa dışındaki görüşmelerimiz vardı... ...zaten Vatikan dediğin... ...30-40 kişilik bir e, şey... ...onlarla görüşmelerimizi yaptık... ...Cumartesi yazılıklarımız var... Ya far, ...senin kadar yani şu... E, ...geziyi de ciddiye aladı. ...ben görmedim ya... ...3 ne Roma'ya gideceksin... ...öncesinde... ...her şey yolunda mı diye... ...gidip bakıp geliyorsun yani... ...yani Oktay ne yapayım... ...bende ben de böyle bir şey var... ...senin yani. şu yurt dışı temasların... ...gerçekten... Yani... Bayağıdır ama ben yurt dışına çıkmıyorum. Örnek olması gereken şeyler yani. Yani bayağıdır yurt dışına çıkmıyorum. Biliyorsun hep görevlendirmeleri sen senin üzerinden yapıyoruz. Evet. Modern sabahların görevlendirmeleri. Görev yazıları bana geliyor. Hep yurt dışı gezileri ve affedersiniz e, bundan kaynaklanan... E, ne veriyoruz? Harcırahlar. Hepsi Oktay Demirci'yeydi. Neyse bu sefer bana çıktı. Kısmet. Yani kısmet. Teşekkür Abi çarçur lütfen <gülüyor> Güzel kullanacağım O harcırahlar sen orada... Hop. Rahat edesin diye veriliyor. Ne hediye götüreyim bilmiyorum. Ben yöresel lezzetler götüreyim diyorum. Burada kastamonu günleri vardı ya. Evet. Orada çok güzel erik kurusu var. Bende de var birazcık. Ondan götürsem... Bir sıfır... Orada dediğin kastamonu ya, günlerinde ya mi? Ya evet kastamonu ha. günlerinden kalma. Ee, güzel şey erik kurusu. Sen ne götür biliyor musun Fahir? Erik kurusu iyi. Hem şey tekniğe de iyi gelen bir Onun, şey. Bak, onu çok severler. Şimdi bu pizza falan filan biliniyor ama... Hı -hı. E, içi hazırlanmış kıymalı pide ve peynirli pide bilinmiyor. Aa evet ya Oktay. Sen iç götür. İç götüreyim. İç götür. Güzel bir pizzacıya götürürsün orada. Vatikan'a ya, yakın ne hemen. Ne olacak o tabii İspanyol merdivende geçiyorsun abi. Hemen sağda. Oradan o çeşme var ya çeşmenin oradan bir devam et. Orada hemen sol tarafta o kol kolosyumun arka tarafında, beri tarafta kalan bir yerde çok güzel şey pizzacı var. İç götürdüğü zaman pizzanızı biz yapıyoruz Aa çok güzelmiş Oktay. Vallahi bir ekmek bak... fiyatına bir pizza. Pizza değil ama pizza değil pide sen onu pide, tarif edeceksin. Ben şeyim. Çektir derim. Uzunlamasına şey yaptırırım. Kıvır çektirsin. derim kenarlarını. Kınır, kınır dedim kıvır kenarlarını. Bir de en son onlar bilmez. Bütün kardinallere de yaptırabilirim. Yani hepsi oradan bilmiyorum kaç kişiler. Vallahi 200 300 400 kişi varlar faiz. Yalnız bir gene de pahalıya gelecek. Gerçi pahalıya iyi, herkesin karnı olacak. şimdi 900 kişi benim bildiğim Vatikan. 900 pide yaptırsam bunun rahipleriyle falan filan korumalarıyla. Bin bin yüz kişiyi bulur. Bin bin beş Bir eurodan ben yaptırsam. Bir euro bir ekmekten öyle şey yapsam. Valla bin euro gene olacağız Oktar. Sen içi hazırlayabilecek misin burada? Çünkü yani ben aslında şunu derim. Yani burada yaptır da götür ama soğur. Soğur orada sıcak sıcak tabii, götürmen sıcak, sıcak. senin. Doğru söylüyorsun. Burada sen içi hazırlat abi. Burada evet. Kıymalı mı peynir? Yarısını kıymalı yaptırayım yarısını peynirli. Aynen abi. Aynen abi. Şöyle söyleyeyim Fahir Bey, e, yarısını kıymalı yarısını peynirli yap. Güzel ağzını bağla. Çok güzel. Tamam ağzını mı? orada sıcak. Ava almasın. Yo, bir bavulu sırf iç götürürüm. <gülüyor> bir bavulu iç götürürüm. Şöyle yapayım Muhtar çok abi. güzel fikir. Bir büyük babulu şey yapayım kıymalı yaptırayım. Yani iç ağzına kadar doldurayım. Bir tane küçük kabin boyu da çünkü peynirli severler... Peynirli Kaşarlı değil yalnız. Peynirli peynirli. Beyaz peynirli. Beyaz peynirli. Ezine. Ezine da. Yani tamam ondan tamam yap bilmedikleri bir. Bir küçük şey valizde olsun. şey yaptım. Bence ferah ferah yeter gibi Bence geliyor. Bence de herkese yeter. Artık e, olana yalnız bir şey daha buradan götürmeni tavsiye etmiyorum ama orada unutma sakın yumurta. Yumurtanı. En son yaptıktan sonra şöyle üç tane yumurtayı kırsınlar. Mü? Üstüne değil. Fırçayla sürsünler. Anladım. Tamam o yumuşatır abi. Yumuşatsın abi. Yani e, şey ama bak Fırına vermeden önce yumurtalamasın. Ama sonra şey demesinler. Yani şey, şey bütün Vatikan'ın yumurta kokuttun demesinler i̇şte ya. Üç tane fazla değil. Sen kaç tane düşünüyorsun pideyi? Bağla, bilmiyorum ki yoktay. 900 pide var. Hesabını sana bırakıyorum. Pide başına. Herkes bir tane yemez abi. Bazıları bir buçuk yer. O onu dengeler. Sen yine bir 700-800 yaptır. Tamam abi. Sen yine bir 700-800 yaptır. Ee, üç yumurta yeter. Üç yumurta. Üç yumurta abi. Tamam mı? Ama şimdi yumurtaları ben getirirsem sanki orada bir şey yapacakmışım gibi algılanmasın. Yumurtayı götürme işte onu diyorum. Oradan alayım değil Sen, mi? Vardır orada yumurta. Ha. İtalyan yumurtası. Ha. Bu şeyin arkasında hemen. Neyse onu sonra tarif edelim. <gülüyor> Marketten bilmiyorum. mi alayım yoksa orada tavukçu var mı? Tavukçu yok. Marketten al. Marketten, alalım, Marketten hani. al. Marketten tamam. al. Böyle on ikili şeyler var. Üç tanesini kullandır. Dokuz tanesini de pizzacıya ver. Güzel olur. Güzel olur. Bu da sizde kalsın kullanırsın. Eyvallah abi. <gülüyor> tamam. Eyvallah. Tamam mı? Yani e, güzel düşündük onu ya. Elinde boş Vallahi gitmemiş çok güzel olursun. oldu. Yani bir de o geliyor bu geliyor türlü türlü hediye geliyor da hiç şey gelmiyor. Ben de yiyecek diyordum. Hani bu, birazcık şimdi yaşları da ilerlediği için. Tabi şimdi leblebi götürsen. Olmaz. Çok takılır. Bir şey olur. Sefer bir şey olur. Yani ben zaten benim, yeni yapıldı seçimler. Hep bize yani zor... makarna onların bir peklik sorunu olduğunu da biliyorum ben. Hani ona istinaden benim aklıma o anda öyle geldi ve sen çok güzel bir fikir verdin e, baklama sağ götürebilirsin böyle. Yo, yo, art, yok artık tamam daha ne götüreyim daha, daha ne götüreyim yani tamam. yo, ben tamam. bu işte yoğun diyorsun evet yani Hoş geldiniz tekrar. De nasıl geçti? Temaslarınız güzel. Temaslar güzeldi, temaslar. Var. Gerçekten temas etmedik, konu bırakmadık. Öyle Çok diyeyim. güzel, şahanesiniz. Sağ salim geldiğiniz için biz de mutluyuz. Valla sağ salim geldiğime ben de mutluyum. Bayre Ölç tek parça gider, iki parça döner diye de bir korkumuz vardı bizim. Valla öyle bir korku... Neredeyse o şeyleriniz gerçekleşiyordu, ne diyeyim? En az iki parça. <gülüyor> en az az korkumu... iki parça geliyordum yani. Korkumuzun büyüklüğünü e, biraz hissettirebilmek için söylüyorum bunu. Valla sevgili dinleyiciler, hakikaten... <gülüyor> Bir yani, kaya ile mücadeleye girecekmiş faiz. Yani bugün iki parça olabilirdim öyle söyleyeyim ama en olmadı. Parça. En az iki parça. Ee, olsun valla onun için. Olmadı şeyde... değil. E, Elçeliklerden bizi dinleyenler için e, onu açık Çok açık paylaşıyorum. Fortunately olmadı. Fortunately yes. E, olmadı e, ve burada tek parça olarak yine karşımızda faiz. Valla Olama, hiç olamaya da biliriz. Neyse ya o geçmiş konu artık geçmiş, geçmiş konu onu kapatalım mı sizin bu konu... ıı, benim için tabii ki bir şeref bir gün birinizle yayın yapmak bir, ertesi gün başka bir, birinizle yayın yapmak gerçekten Bey. ilk günkü heyecanı veriyor bana yani hiçbir zaman yayın heyecanımı kaybetmiyorum ancak <gülüyor> yani yine de tabii gönlümün bir tarafı da neden üç kişi olamıyoruz diye de sormuyor değil. Valla bu haftanın gazbet işte bu son dönemdeki hava durumunun hadisesinden kaynaklı mıdır nedir Oktay? Üstümüzde nazanı var. Nazarlamı açıklayacağız. Bilemiyorum. Bir türlü bir araya gelemiyoruz yani. Sabahleyin Ege o kadar dil döktüm. Anağın yaşı, baban yaşı. Aa. -a. Maalesef. mı ne dediğini senin? Yok çok ben sana... zaten telefon ettim. Alo efendim dedi. Anağın yaşı, baban yahşi, dedi Efendim dedi, kapattım hemen. Çok iyi olmuş ya Hakikaten çok güzel olmuş. Ee, bu arada tavsiyeler var. Eee Neyle ilgili? Vatikan temaslarımla mı ilgili? Samsun pidesi diye Bazı dinleyicilerimiz. Sizin Samsun pidesi. Ben şimdi orada hiç pide yapmamış adım ama. Samsun pidesini şirkinci. nasıl... Ta, ta, şey yapayım ya. Tarif edeyim ya. Samsun. Kapalı, kapalı. Aa yani. bunların kol, kolzon mu? Bir şeyleri var ya. Kalzon. Kalzon, kalzon. Kalzon gibi uzunlamasına calzone bas değil, Açık yaptır sen ya. Açık mı? Açık yaptır abi. Onu şey görsünler ne olduğunu. Evet abi şüphelenirler sonra. Bir de içini bol tut. ama Aman. Aman iç işte diyorum ama Oktay büyük oldu. 20 litrelik şey 20 şey işte anla sen en büyük boydan şey yapıyorum. Çok Anladın güzel. sen onu. Çok güzel. Bu arada dur Oktay sakın başka bir konuya girme. Sevgili dinciler şu anda ne yapacağımı şaşırdım. Sakın başka bir konuya girme. Başka bir konuya, girme. bir konuya girmeden ne çünkü yapacağım? Çünkü reklam mı? saati gelmiş dibimize bize konuşmak neyimize. Ben hemen yani reklamı gireyim çünkü ağzımıza burnumuza vuruyor sonra ben hep ben dayak yiyen ben oluyorum yani. Şiddet görmekten şu yaşında vallahi gına geldi ya. Ben başka girmiyorum Fahir bekliyorum. Bekliyorsun değil mi? Tamam ben de her şey ayarlandı. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Hay bir heyecan bir heyecan. Ne oldu Oktay Bey bir neşvelendiniz bir böyle gevrek gevrek bir hoşunuza gitti bir şeyler ne oldu? Neşvelendim her zaman olduğu gibi YouTube. YouTube'undan mı <gülüyor> YouTube YouTube'undan neşvenenmiş. Oturuyorsunuz bütün gün orada portatif bilgisayarınızda neşvenendirecek şeyleri seyrediyorsunuz. Biz de hiç paylaşmıyorsunuz aşk olsun size. Bugün ise bir sorum olacak YouTube üzerinden. Tamam. Şimdi mi? Hemen bir sorayım yoksa önce biraz gündeme bakalım ondan Önce sonra. biraz gündeme bakalım tabii ki. Ee, şöyle bir bakalım o zaman. Ee, biliyorsun sen kaçırmışsındır. Ee, çünkü e, Roma'daydın. Ee, Mourinho'ya oğlu geldi Kayseri'ye. Geldi canım valla hafta sonu geldiler. Haberin var değil mi? Haberin var. Oğul Mourinho ile baba Mourinho. 4 saat kaldılar. 4 saat kaldılar mantıkları yediler. Güzel ha. güzel valla. yediklerini saysan zaten 4 saat sürer. Valla bir mantı yedirmişler bir de ne yedirmişler bir şey daha yedirmişler. Kebap. Kebap. Kebap. Hem mantı hem kebap ne? Çorba. E i̇şte hepsi varmış ya. Ha, ondan tadımlı. Tatlı. Ha. Ondan sonra bir de halı vermişler. Bir de halı vermiş. oh be. O halının fiyatını sormuş <gülüyor> falan filan. Efendim bu hediyedir diye böyle bir güzel bir cevap verilmiş ona. Ha, olaylar olaylar yani. Oh, yani valla iyi olmuş. Halı ne kadarmış bu arada Oktay? Halının fiyatı Hediye. Ya Hediyenin fiyatı Paha söylenmez de bize de söylenebilir yani. Paha biçilemez. Mori'ye söylemeyeyim. Gidip koşturup yetişecek halimiz yok yani. Paha biçilemez diye cevap verilmiş. O yüzden ya. biliyoruz yani. Tabii tabii. Çok, Çok güzel. Net yani. Kayseri'nin ee, halısı diye bir şey var mı yani? Taban halısı. Bir konuştuk burada. Öyle mi? Bah, ben sana özet geçerim tamam, yayınımızdan peki. sonra. Tamam. Ee, Dün oğluyla beraber böyle fotoğrafları verdim Morinion'un. Oğlunun önünde bir e, portatif bilgisayar. Hı hı. Ondan sonra habire böyle bir şeyler yapıyor portatif bilgisayarla. Bugün gazetelerimizde o var. Bütün şifreler o portatif bilgisayar dedi ya. Yani, ya a ne ne şifreleri. İşte kimse bilmiyor onu. Neyi çocuğun bilgisayarına yüklü. Ha bütün taktikler, teknikler falan Herhalde bütün taktikler falan. Böyle çünkü bir fotoğrafta Mourinho ağzını böyle bir kapatmış. Dudakları okunmasın diye mi? Yoksa hani artık çocuğun ne? yüzü gözü kapalıydı zaten. Çocuğun da yüzü Dünya gözü kapalıydı. Ya soğuktan kapatmış ama hiç alakası yok. Ondan sonra böyle böyle böyle bir şeyler söylüyor. Bak faul yapıyorum. Oradan onu at, onu o tarafa bırakmak için bırakmam lazım falan diye o tip şeyler söylüyor. Tabii bunu Portekizce söylediğini düşün. Tabi anlaşılmıyor. Ortakizce konuşuyorlar herhalde değil mi? Onun e biraz da mesela Burak'a aslında ben orada isimleri anlarım normalde. Burak deyse falan anlarım. Ya tabi şüphesiz sen anlarsın da. <gülüyor> anlarım yani. Yani orada duranlar anlamamış olabilir falan. Ama numarayla Her söylüyor bak. Herkesi kendin gibi düşünme ve ev gibi düşünme. Bir de herkese lakap takmış. O şey olan o diyor önde kaslı bacak diyor mesela. Drogba'ya kaslı bacak diyormuş mesela. Doğru çok güzel onlarda biz Ondan... anlamıyoruz tabi Sayılar da olsa ben yine bir şekilde anlarım diye işte bu şekilde e abi. Mesela beyaz dişler diyoruz. Beyaz dişler diyorum. Bütün takım oluyor yalnız D bizim bunu. Dövmeli dövmeli. Dövmeliye şey eşe yaptı. Öyle bütün taktikler işte bu portatif bilgisayardı diye resmen bütün bizim gazetelerimiz Çocuğa bandıracaklar. Hedef, hedef gösteriyorsunuz. Vallahi yani. küçücük çocuğun bilgisayarında ne olacak? Onun girdiği siteler belli, yaptığı aldığı dosyalar belli yani. Ergen de bir gençlik galiba. Şimdi. Ergen tabii canım. Neydi adı? Adını da Adıyla şey çok yapmadım. yaşasın Oktay. Jose Mourinho'nun... Jose Mourinho'nun oğlu... Junior Jose Junior Jose diye geçiyor. Ismi İsmini bile vermemişler çocuğun yap. Peace. Ay, yine bekliyoruz kendisini. Yine e, ülkemize. E, bu arada ülkemize gelecek gençlerden bir tanesi de kim? Önümüzdeki Just, günlerde... Justin Timberlake. Justin Bieber'mıştı. Justin Bieber evet. Aman evet ya evet gelsin. <gülüyor> Justin Bieber geliyor ama öyle... Lalektay de gelmiyor. Hazırsanız geleyim demiş Justin Bieber. Ve böyle uzunca e, şunu bir sormak istiyorum Justin Bey. Neye? Yani şöyle cevap verirdim ben o safa felseyinde biz hazırız. Peki ya siz çok güzel söylediniz. Vallahi. E, 19'luk pop yıldızı detaycı çıktı diye haber var ya bugün. Niyimiz biraz 19'luk pop yıldızının detayları alabilir miyiz Oktay Bey? Mayıs'ta geliyor biliyorsun. Mayıs'ta geliyor. Mayaş, İstanbul'da. Mayaş için geliyorum demiş. <gülüyor> Ay başında geliyor çünkü. Mayaş zamanı demiş. Efendim Kimse ya. anlamamış bu dediğini <gülüyor> Justin Bieber. böyle menajeri falan ne diyorsun ne oldu ya delirdi iyice delirdi bu falan filan derken sonra kendine gelmiş Öyle Justin Öyle derler ya Mart ayı Dert ayı falan filan diye Mayıs ayı Maya şeyi diye böyle benim de hoş bir böyle yani ufacık bir katkım olduysa... Justin Bieber'a... Ne mutlu bana... Mayıs ayının bir esprisi yok galiba da ondan maaş şey diyorlar değil mi? Herhalde ne bileyim. Yani mi? Mart ayının dert ayı olduğu net. Ya, vergi ayı çünkü. Nisan ayı. Nisan ayının zaten bağır, bağır, espriler muştul, şakalar. muştulayan ay olduğu net. Mayıs. Mayıs'ta bir şey yok yani. Mayıs'ta yani öyle gelmiş öyle hakikaten. gidiyor. Mayıs ayı dışında hiçbir esprisi Neyse bu seneyi kurtardık. Evet. Çünkü neden? Justin Bieber Justin geldi. Bieber geliyor İstanbul'dan. Ne istiyormuş? 19. E, böyle uzunca bir liste vermiş. Ben alacağım ben. O listeyi ben alacağım. Ben halledeceğim Oktay. Ver. İşte hakikaten mi? Yazıyorum. Tudu list. Bir. Yaz yes, var Şimdi oda içerisinde mutlaka özel bir banyo. Özel bir banyo. Banyo dedi ne ya? Şey şu Aile kabinler taraf. var ya şeyde satılıyor. 199 liraya gördüm ben. Turan Güneş Bulvarı'nda var bir iki tane. 199 liraya aldım. 200 liraya hallettik bak kabini. Turan Güneş Bulvarı değil mi orası ya? TRT'nin önündeki Turan Konya yoluna, yoluna çıkan. Evet. Tam oradan böyle Konya yoluna doğru giderken sol tarafta şeyler var. Var o, var orada. Portatif tuvaletler var. Onlardan da Onlardan, ben onlardan ben. bir tane. Çünkü onun duş imkanı da vardır içinde. Her şey bir... yapsın eskiden millet yapıyordu yani. Ne? Buna bir Alaturka tuvalet göstereceğim. Feleği bir şahsın yani. Bir feleği şahsın yani. Fakat nasıl böyle? Ne zaman gösterdiğin <gülüyor> çok önemli ama. Çok sıkıştı anda. <gülüyor> anda en ne, sıkıştığı en sıkıştığı <gülüyor> Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız diye böyle şey Sen düşüneceksin hastalığın nasıl yapacağını. Ondan sonra 30 kişilik ekibinin kalacağı odalar için ikişer anahtar istemiş. Bir anahtarı kendilerine. Bir anahtarlarını da onlara. İstediğini çünkü gece baskını düzenliyor çocuk. Güzel. Valla öyle yapıyor. şöyle bir bakıyorum da çok da böyle bir şey yok ya. Bir boy aynası. Bu, tamam. Bu e, tamam fix. canım. O... Bir büyük kanepe. Orada tamam. yatış. 2 tane katlanabilir masa. Tamam bir şey yok yani. Sekiz sanal ya oha. Sekiz biraz çok değil mi ya? Sekiz... Ya eş dostu gelir işte bunlar şey oynayacaklar. Oturacaklar king oynayacaklar. Dost kazı falan olacak e, Millet yancıları falan var. Dört kişi okey oynasalar dört yancı ile beraber sekiz kişi. Okey oynayacak tahmin ediyorum. Scrabble oynayacaklar tüm Tüm masalara beyaz örtü serin Kesin Scrabble oynayacaklar. Kesin Scrabble. <gülüyor> Ama beyaz örtüyle Scrabble oynanmıyor Oktar ya. Scrabble'daki taşlar da biraz beyaza çalan ya. Ama onun şeyi var ya zaten. Neyi var? Taban, tabanlığı yok mu? Ha, ben Scrubble. uzun süredir Scrabble oynamadığım için. Onu böyle lüks Scrabble'lardan bahsediyor Fahir. Ha, tamam. Ya, tabanlığı var onu selersin. Tüm bardak ve tabaklar birinci sınıf kalite olmalı. Yani ne demiş gizliden gizliye? Ev gibi, gibi düşünme. Ev gibi düşünme. Valla güzel. Güzel olur. Evet. Ondan sonra el sabunu, kağıt havlu, tuvalet kağıdı stoklu olarak bulundurulmalı. Stoklu çalışmayı seven birilerinin vallahi, asla güzel tuvalet kağıdı. Tabii çocuğun şey sorunu var. Onda bir bağırsak şey sendromu var. Ama geçiyorum bunları ya. Hassas bağırsak sendromu. Bunlar saçmaymış. Şu e, en mantıklısı bence. Ne? E, bir büyük Swedish fish şekerleme. Ha, onu bilemeyeceğim Oktay ya. Bu nerede? Bizim gross markette hiç karşımıza çıktı Hiç oldu. benim de karşıma çıkmadı. Swedish fish ne? Swedish fish. Swedish fish. İsveç balığı. İsveç balığı. Ha İsveç balığı şekerlemesi. Bu acaba? Başka bir açıklaması olamaz mı? Ona ha, hiç ben böyle küsmedim. Şey geldi. Ama çocuk geliyor 40 yılın başı bir gönlünü hoş tutalım. Genç şimdi ister nefsi şeydir bunun. Çok güzel şekerleme. nefsi abi. aç köpek gibidir Oktay. Bize bıraksa şekerleme dese bize bıraksa ben mesela 3-4 çeşit sunarım kendisine. Ne mesela? Burada marka veremeyeceğim Ya için. marka veremeyeceğim de bir şey soracağım. Eğer şeker deyince aklıma gel Ben patlayan şeker bulamıyorum hiçbir yerde. Nerede bulabilirim? Bizde var ya biz onu şeyden almıştık ondan almıştık. Ciddi misin? Vallahi bir 10 paket almıştım ben. Sonra eve bir geldim mi? bir paketini yedim. <gülüyor> Bu muymuş dedim. 9 paket evde şu anda. Fark. Vallahi çok makbule geçer doktor. Getireyim ben Yemin sana. ediyorum resmen aşeriyorum patlayan şeker. Bizim şekeri. abur cubur şeyimizde var. Kutumuzda. Ee, çok güzel. Sandık daha doğrusu. Oradan ben sana getir. Kaç tane istiyorsun? Vallahi ne kadar gönlünden... ne bir düşünme. 2-3 tane getireyim. 2-3 tane bana kafi gelecektir. 2 kavanoz bal istemiş Justin Bieber. O, bal gelecektir demiş. Dört tazı... Türkiye'de şeyden etkilenmiştir o tabii. Reklamları seyrediyor. Yaşar Alptekin'den. Yaşar Alptekin'den. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil. Tam 6 kilo. 2 kavanoz istemiş. Demek ki 3'er üçer olan kilodan... 3'er üçer kilodan demek altı ki. 6 kavanoz 6 kilo bal istemiş. 4 tane taze limon. Çok güzel Bal, ne Bal limon ne yapabilir bunlar? Bal limon Kettle. çünkü boğazın demiş kıp, kıp şey yapıyor hemen balla limonlu kant tipi bir kamp şey yapacak, yapacak, yapacak ama balla ya. yapacak galiba. Demek ki kant yapacak. Akşam. Birisi söylemiş buna buranın en meşhur içeceği kanttır diye. iki tane dilimlenmiş beyaz ekmek. Hiç haber yok galiba. Ülkeyi insan bir inceler ya. Hiç başbakanım. Beyaz ekmek ya. hiç valla. Şimdi bağıracağım çağıracağım bağıracak ben. Bağıracak valla başbakanımız bağıracak. Bieber bir Bieber'e bir gerekiyor. Olacak o. Olacak o iki o. İki tane dilimlenmiş beyaz ekmek. Dilimlenmiş yalnız. Demek ki bıçak istemiyor odada. Benetler hep bu bıçak istemiyor. Kesiyor bir yerini keser sonra diye. Haylaz bu oynuyor. Ele avuca sığmıyor. Ondan sonra bir tane de Vikis buhar makinesi. Bu buhar makinesinin... Ve sapık gibi bir şey. Yani insanlar pop yıldızlarının şeylerini pop pop yıldız demeyeyim de pop pop yıldızı diyeyim ya da. Yani bunların kulislerini, e bu işte. böyle çok rock and Biz filmlerde öyle gördük Be Oktay. Yani sen bir tane pop yıldızın bir bir doğrusunda hayatında ya da bir şey değil. Hiç bunların kulislerinde şey gördün mü? Buhar makinesi, limon, bal. Böyle şeyler yok. Başka şeyler olması lazım demiyorum. Abi, o, zaman, da demiyorum da. o zaman this is healthy diye bir laf yoktu. Ya ki. this is not healthy de bu this kadar, is not da, this is bu not kadar sıkıcı diye. kulis olur mu ya? Yaptığın işte orantılı bir şey yap ya kurban olayım ya. Buhar makinasıyla efendime söyleyeyim ile Limonla bağla niye? şeye çıkılır mı kurban olayım Oktay ya. Justin ben. Bieber, sen niye şey yapıyorsun ya? İşte Bak ben, ben sana söyleyeyim. 15 yıl sonra bunun istediği şeyler olacak. Espanak püresi. Çünkü ağzında dişler bir şey yapmasın diye. Brokoli. İki tane baş brokoli. Fail benim bir e, lafım vardır biliyorsun. Bana kulisini söyle. Sana kim olduğunu sana kim olduğunu söyleyeyim diye bir lafım vardır. Evet, yani, çok da güzel e, bir laf o yani. O yüzden şu şuradaki kulis söylesem ben sana Justin Bieber derdim. Vallahi mı? Tabii canım. Yani o yüzden ben yadırgamadım. Hı -hı. E, kendisine kendisini mutluluklar diliyorum. Ben biraz size. yadırgadım Okta <gülüyor> Sen biraz yadırgadın. Ondan onu o ikili limonu kaldırın. O zaman tam olacak benim için. <gülüyor> Uçur, Ay. Uçurun diyorsun. Ben sana e, şimdi eğer müziği alabilirsem... Müziği faiz. aldım Oktay al sana müzik... Yani ver bana müziği aldım sevgili dinleyiciler kusura bakmayın. Bir protesto edeceğiz. gösterisi gerçekleşti dün. Evet nerede? Al Almanya'da. Evet. E Zaten konuşmanın içinde de... E Almanca kelimeler duyacağız galiba. Yok İngilizce, İngilizce. Şimdi sana bir video e dinlettireceğim. Bu bir radyoculuk tarihinde ilk sevgili şey dinleyiciler. <gülüyor> Youtube'dan videolar dinletiriyoruz İşte gerçek sanatçı diyorum. Bakalım tanıyabilecek misin bu ismi? Çok yakından tanıdığımız, ülkecek çok yakından tanıdığımız. Zaten bir biz bu kadar yakından tanıyoruz bir de Almanlar. O derece. Evet. O, çok merak. O olay edeyim. da Almanya'da geçiyor ama İngilizce konuşuyor. Nedense? <gülüyor> Nedense? Çünkü e, sanatçımız ve bu çok sevdiğimiz Yıldız biraz kendisi alkollü. <gülüyor> yani. Tamam. Ondan anlaşıldı. Çünkü ben de de bazen öyle şeyler olmadı değil hayatım belli dönemlerinde. <gülüyor> Bak başladı. <Gülüyor> <Gülüyor> Biraz hakkında bir şeyler geldi mi? <Gülüyor> Bak biraz daha <Gülüyor> dinle Şu anda bir yere dayanarak konuşuyor öyle söyleyeyim. Şu anda çok meşhur oldu şarkıyı tekrar ediyor oradaki kalabola. Tanıyabildin mi Faiz? Tanıyabildik mi bu ünlü şahsiyeti? Vallahi ben. diye cevap vereceğini tahmin ediyordum ben ya. çünkü Bunu çok yani bu dediğim bu şarkıyı ve. Bu sanatçımızı çok sık andık biz. Vallahi dün kafama çok darbe aldım. Oktar, hakikaten yakın geçmiş bilinç, uzak geçmiş bilinç. Ben sana değil. ipuçlarını bak vereyim. Ver öyle biraz çoktan seçmeli ipuçlu bir şeyler ver. Berlin Duvarı e, ile ilgili bir buluşmada e, kendisini tanıyoruz. Berlin Duvarı ile ilgili evet, bir buluşmada. Daha geçenlerde Berlin Duvarı'nın yıkılışıyla ilgili her sene toplanılır Berlin Duvarı'nın yıkılmasına. Ve e, bu değerli güzide sanatçımız. Orada yine böyle bir konuşma yapar. Ama şimdi bu sıralarda Almanya'da Berlin'de bir e, durumlar karışık. Durumlar karışık. İşte bu Berlin duvarının olduğu yer tamamen yıkılacak ve oraya bir alışveriş merkezi yapılacak bir e, şey yapılacak. Bu alışveriş merkezlerinde diye. ne kadar bir joker durumu var ya. Ne yaparım, buraya ya, ne yaparız? O yüzden Almanya Berlin e, ayağa kalktı. Aha. Ona destek için e, kendisi orada e, ve yine o şarkıyı söylüyor. Biz şarkıcılık yönüyle. Tam bilmiyoruz aslında. Yani Berlin duvarı olmasa ben şarkıcı olduğunda da bilmezdi Fahir Vallahi Berlin duvarı Berlin duvarı Berlin. Fahir Gerçekten şu anda benimle aynı heyecanı paylaşacaksın Fadi diye bir umudum var. Fatih'in değil, değil mi yani. Değil ya 1989'da Berlin duvarının tepesine çıkıp şarkılarını söyleyen Scorpions kutlu... dedim. Ne Scorpions'u? Scorpions olur mu ya? David Hasselhoff. Hayır. Ya David Hasselhoff. Ya. Oktay. Vallahi bak birincim gitmiş. Asayende geldi. Konuşmadık mı? Ben ya, yanlış mı hatırlıyorum? Konuştum Yok doğru, doğru doğru doğru dedin doğru dedin David Hasselhoff. David Hasselhoff. David Hasselhoff nasıl 1989'da çıkıp gitarını alıp şarkılarını söylediyse Aa ben onu tek şarkıcı olarak hiç kafamı kaydetmemişim ya. bile o kadar. Karışım David. Tabi karışım Michael David. Knight diyebiliriz biz. Hey yavrum be. Eee böyle alkolleri çakıp çakıp çıkıyor oraları Çakıp burası. çakıp çıkmış ve tekrar dün e, işte bu iki gün önceden bir videoydu. Sevgili David. E, yani herkes David Hasselhoff gibi olmuyor, olamıyor. Fay. Bir Yaz David olmuyor. Hasselhoff kolay yetişmiyor diye biliyor musun nokta David Hasselhoff kolay yetişmiyor hakikaten. Türkiye'ye gelse kulisini mesela ben sana bir kulis listesi Kulisini çıkarım. ben yaptırırım. Bak ben sana söyleyeyim listesini değil kulisini ben yaptırırım. Öyle söyleyeyim sana. Beş şişeye gel. Ben sana söyleyeyim fayi. <gülüyor> Yeterli, başka bir şeye gerek yok. Ay saat başı oldu sevgili dinleyiciler. Bugün 19 Mart 2013 Salı saat başı da oldu. Bu bilgiler hepimize yeter diye tahmin ediyorum. Bugün güzel de bir hava sıcaklığı olacak gibi. Yani böyle ne sıcak ne soğuk. Hani sıcak da dediğim hani böyle çok sıcak da değil de yani işte serinceme bir hava ile beraberiz işte o kadar şey yapmamızın anlamı yok. 9.02 şu saat başını hep beraber kutlayalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Oh be. Şöyle güzel bir 90'lar şeyi yaptık. Fahiro alt çizgı 90'lar <gülüyor> alt çizgı set. Set. Onların Ya bu Hotmail'i de bir kez daha anabildiğimiz kadar analım da. Zaten yarın öbür gün esamesi okunmayacak. Olur mu ya ben hala bugün Alta Anabiliyorsan... Anabilmek değil. <gülüyor> kullanabiliyorsam. Yani ne mutlu sana... Zaman. Ve bu bana neşve veriyorsa sen de her zaman kullanırsın o yediğini. Evet şimdi bir önemli konuya değinmek istiyorum. Buyurun. Cigaracılar, e, sigaracılar pardon. E, <gülüyor> sigarayı bırakanlar e, biliyorsunuz bu ara neye abandılar? E, sağda solda çok görüyorsunuz. Elektroniş sigara mı? Elektronik sigara olarak geçen, bırakmak isteyenler arasında son derece popüler olan... Ee, ve hatta moda haline geldi diye söyleniyor ama bunun modası da olmaz. Biz sigara derken sigarayı buzlamak zorunda mıyız Fahir? Bakayım. Bipleyebiliriz çünkü, biz en fazla. Çünkü en son dünkü bir filmde e, şeyi posterdeki Birinin ağzındaki sigaranın buzlandığını gördüm. Öyle mi? Hmm. Yani Bizde bir poster peyledim. yani. Öyle Onu... bir çıkarıp içme falan filan yıllarca değil. buzlamadık mı zaten? Türkiye'ye ilk sigara buzlamasını televizyonlardan önce biz getirdik. Portakal suyu diyerek. Portakal suyu diyerek millet oraya çiçek koymayı sonradan aklına getirdi. Doğru. Yani lütfen. Doğru. N nasıl yapacağız şimdi peki bugün vaz mı geçiyoruz her bu, tarafta buzlamayı? Ama yani bu sonuçta bilimsel bir şeylerden konuşacağız bir da. sigarayı pe pe bu. Bu pe pe diyoruz bu. Değil ne, mi? Ne? Yani kötü bir şey olduğunu e, söylüyoruz. Tabii e, yani yani e, çok çirkin e, pis, e, yani pis. E, pis e. E. Evet e, Sağlık Bakanlığı bu ürünlerin ruhsatının olmadığını belirtti ve ne olacağı belli olmaz dedi. Hatta yani dedi falanlar filanlar olabilir dedi. Ruhsatsız Efendim? elektronik sigaraları ağzınıza sokmayın dedi. Evet yani elektronik sigaraların tamamı ruhsatsız. Ee, üstelik de yani Brezilya, Singapur, Avustralya falan filan ülkeler sayılmış. Buralarda satışı da yasak. Aslında ülkemizde de satışı Legal olmadığına göre bununla ilgili bir yasak da olmadı yani yasak yok belki de nasıl bu kadar yaygın oluyor şey dedikodusu mu çıkmış bunu böyle e, bu elektronik sigarayı e, uzakta da bacaklarında seriyorlarmış diye bir şey mi çıkıyor çıkarmışlar galiba ondan bir şey olmuş herkes bir neşveli içiyor ama bunu böyle bacaklarında yapıyorlarmış buralarında diye böyle okey vallahi bak herkesi imrendiriyorsun ondan sonra şey olacak ya, ne imrenecek ya ne yalan İnsanlar vallahi böyle şey... şeylerden imrenecek yalan dolan yani yalan dolan kaç tane yani Milyonlarca belki elektronik sigarada bir tanesini öyle şey yapıyorlardır. <gülüyor> ee, Yine sen diyorsun bir kişi imrensin yani. Bir kişi olabilir. Artık o kime çıkarsa. <gülüyor> Neyse internet veya başka kanallarla satılan bu elektronik sigaraların e, bir daha söylüyorum ruhsatsız efendim e, elektronik sigara adıyla e, satılıyor ve her türlü şeye yol açabilir. Hatta diyorlar yani şimdi burada şey dile getirmek istemiyorum ama çok zararlı demişler yani. Zararlı. Anda. Yani bu zararlı. da zararlı demişler. Öyle siz buradan kurtarıyorum, sigaradan bırakıyorum diye buna abanmayın demişler. Bunu da demişler şey yapmayın yani demişler. Yani, Hep bunları söylemişler Oktay yani ben Nedense e, zaten bir elektronik sigaraların zararlı olmadığına yönelik bir inanç var. Evet. Bir de kapalı alanlarda rahat rahat, rahat rahat içilebilir. Biz dükkandan gördüğümüz kadarıyla. Valla dükkanda gördü. Benim arkadaşım da var. O da e, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de rahat rahattı. Ben ama şey oluyordum yani. Evet aynen öyle rahat rahat. Vallahi koşu koşu gidiliyor bizim dükkanda yani yanına o elektronik sigara bu. Aa, bu da mı yasak diye böyle Hı. bir bir de olgunluk da geliyor herhalde yani. elektronik sigarayla beraber insana. Yani bu bu da mı yasak? Hemen söndü. Evet efendim bu da yasak efendim. Böyle bir e, garip de bir şey veriyor demek ki elektronik sigara insana. Eee inanç bu kapalı alanlarda yasak olamaz. Yani sonuçta Böyle bir şey yasak olamazdı. Sonuçta kokmuyor diye. sadece görsel ama onu da e, biz e, tasvip etmiyoruz. Kimse. Tabii ki. Yani, sonuçta pe olduğunu söyledik. E, bu da pe o da pe. Hatta şöyle söylemiş hani söylemeyeyim dedim ama öldürebilir falan diyorlar ama tabii onun da ne kadar araştırıldı, ne yapıldı o konuda da bir benim şeyim yok. Yani denilen şeyleri ben sadece. O zaman bundan sonra elektronik sigara içen kişiye gidip ruhsat deme hakkısı hakkı oluyor. Ruhsat efendim. efendim ne ruhsat ruhsatınız. Yoksa Rusat, kusura bakmayın. içemezsiniz ruhsatı efendim. Ruhsatı görmek istiyoruz diyerek yaklaşılabilir. Aman dikkat diyoruz. Ve belediye başkanlığına adaylığını koyan bir kişiden bahsediyoruz. istiyoruz. Nerenin? New York Belediye Başkanlığı. New York Belediye Başkanlığı'na şey gelsin. Burası New York Amerika. Yani. yani. Kim, kim, kim demiş olabilir. Burası New York Amerika. Şey mi? Değil. <gülüyor> değil, o değil. Ee, adını söyleyemedim ama ya, söyleseydik ya. Rafet Elroman mı? Evet, Rafet Elroman mı diyecektim değil mi? Bir kere daha almış olduk kendisini. Ee, yok değil, Twitter'ın kurucusu diye geçen Jack Dorsey. Jack Dorsey, zaten... Ya... Televizyon kanalın olacak ya şey olacaksın böyle bir sosyal medyanın sahip bir medyanın sahibi olacaksın benim anladığım eğer New York belediye başkanı olacaksa. Vallahi herhalde yani öyle yani ben demiş artık demiş New York'a e, belediye başkanı olmak istiyorum. Demiş. Ben artık demiş New York'a fazlayım ya. Efendim? Elektriğini seviyorum demiş New York'un demiş. Elektriğini derken tabi orada tırnak içinde parmaklarını da şöyle yapmış yani tırnak içinde ya, yapmıştır söylüyorum. Yapmıştır yalnız demiş. kesin ya. Twitter'ın tek... ...kurucusu değil değil mi? 3-4 kişi... Onlar iki, değil mi? 3 ortaklar Oktay. Bu adam niye ön plana çıktı? Bu başka şeyler mi buldu acaba Jack Dorsey? Diğer, diğerleri, bakalım bakalım. diğerleri şeydir ya... ...öyle... ...onlar da alışverişe gitmişlerdir yani. <gülüyor> Çünkü Twitter'ın da haftalık alışverişi var Oktay... ...öyle söyleme yani. <gülüyor> New York'un büyük cross marketlerinden alışverişe gidiyor adamlar. Allah'a yani. bilmiyorum. Belediye başkanlığı görevini... ...ciddi şekilde düşünüyorum. Adaylığımı koyacağım demiş. Onu ciddi şekilde düşündüğünüzü... ...bir gösterebilir misin? Şöyle düşünürken ki bir e, şöyle seni, bir pozum var. Fotoğrafını bizlerle paylaşacağız. Ben anne Schweizener falan diyeceksin zannettim ama o da valilik yapmış iyiyse belediye başkanı. Valilikten baş... kaymakamlar şey yapmaz. Belediye başkanlığı ile valilik arasında bayağı bir şey var değil mi? E tabi. E tabi yani hangisi daha şey? Ney? Ee, Vallahi protokol şimdi... sırasında atıyorum. New York Belediye Başkanı var, Kaliforniya Valisi var. Şimdi şöyle başkanı, söyleyeyim farb. Five... karşılıyorlar. Hangisi ön saf ya, daha önce el sıkışır? Ben sana öyle bir hiyerarşi vereceğim ki çok güzel anlayacaksın Fahir Bey. Şöyle söyleyeyim. E, mesela belediye başkanları belediye otobüslerine sınırsız binme hakkı var. Bu yani çok. New York belediye otobüslerine ve New York metrosuna ki New York metrosu da biliyorsun e, yani istedi, metro. istediğin her yere ulaştırır seni. Yani metro. Öyle de bir metrodur. E, Londra metrosu bir, New York metrosu, metrosu iki biliyorsun. Evet. O yüzden e, New York metrosuna ücretsiz binme. İster 30 yaşında ol, ister 40 yaşında, ister 60 yaşında bu yaş ayrılsın yani evet, da çünkü hani yaşları bir aynen. şey var ee, ama valinin öyle bir şeyi yok ha. vali e, valilik misafirhanesinde konaklama hakkı var mesela belediye başkanının böyle bir şeysi yok vilayet binasında diyorsun vilayet binasında istediği vilayet binasında vilayetler evi vardır mesela Hoşdere de var Zonguldak var şeyde de orada öyle mi Zonguldak, geçiyor hükümet şey. konağı olarak mı geçiyor nerede mesela Kaliforniya hükümet konağı Tabii diye mi geçiyor tabe öyle geçer hükümet konağı olarak geçer ve mesela e, kütük, kütük bilgileri orada olur. He. Alt katında olur. Çok Hep. hoş. Alt katında Aynı oldu. bizim sistemimizi birebir kopyalamışlar. Aynısın. <gülüyor> yani bizden. Tamamen bizden alınmış bir sistem zaten. Çok güzel. E, gelir mesela Kaliforniya, Mesela New York'ta doğdun sen. Ama benim soruma cevaplamadınız. New York'ta doğdun gittin. Los Angeles'tan biriyle evlendin. Senin Ve, kütüğün oraya gidiyor. Haa bu yakadan o yakaya. Bu yandan öbür yana. Öbür bir yana, yana diyor, geçiyor. Far. Ondan sonra oraya gider senin Amerika'nın batı yakası, doğu yakası şey değil mi ayrı? Beri yanı, öte yanı ve beri yanı olarak mı geçiyor? Tabii evet. Aslında. New York tarafına beri yanı deriz biz. Öbür tarafa da öte Los yanı Angeles deriz. Los Angeles tarafı öte yanı deriz. Öte yanı deriz. Anladım. Anladım. Şimdi her şey oturdu. Her şey oturdu. Başkanı karşılarken, başkan uçaktan indi. İlk Arnold Schwarzenegger'in elini mi sıkacak? Yoksa Bay Bloomberg'in elini mi sıkacak? Ha. Tabii ya. bu eski şeyle söylüyorum. Ama şimdi yani şöyle bir şey var Fahir. Şöyle söyleyeyim Fahir Bey. Ee, bir tanesi... Ee, New York Belediye Başkanı Biri tamam. ne valisiydi? Kaliforniya, Kaliforniya Valisi Kaliforniya Valisi Tamam Aynı şeyin Tamam o zaman New York hangi eyalete bağlı? New York New York Maine miydi yoksa ya New York New York mıydı? Zaten ben kendi içimde Galiba New York eyalette New York New York Valisi Belediye Başkanımız Sayın Belediye Başkanım Sayın Valim Evet. Tamam, tamam. Soruyu çok güzel düzelttim de yine bende bir cevap yok. Anladım. Herhalde valinin elini sıkarsın. Herhalde. Ama zaten eğer şey olsa ben gene her halükarda Arnus Vayseri'nin elini bir sıkarım. Ne olur ne olmaz. Önce kim geliyorsa ben onun elini sıkarım. Önde kim varsa. Çünkü biri öne çıkar oradan. Yani uçaktan aynı zamanda her kalmaz kol kola, yani. Evet. kol kola inmez ben yani. Ben öyle bir stres yaşamam yani. Sen sabitsin zaten. Onlar müteharik. Hani hafif ilerleyebilirsin belki. Muammer Güler ilerleyiş. Tamam anladım. Öyle, hafif. <gülüyor> anladın değil mi? Fahir yani... <gülüyor> yapma ya. Her Muammer Güler'den içinde bir Muammer Güler taklidini yapmak ne demek? Yani? yani evet doğru söylüyorsun. Üstelik de radyoda taklit yapmak ne demek? Sessiz taklit, <gülüyor> görsel taklit yapalım yani. Karşınızdayız sevgili diniciler. Aa, o yüzden yani şey yapacaksın. Bak mesela Charles gitmiş. Biliyorsun Ortadoğu ziyareti devam ediyor Prens Charles'ın. Daha da devam edeceği benzer. Devam edeceği benzer. Nereye gitti 11 sefer? Mart'ta Ürdün'le başlamıştı e, ziyaretlerine. Orada şimdi... valla göçmen kuş gibi ha. Havalar soğudu İngiltere'de falan filan. Ben nereye gideyim ya ben Ortadoğuya falan gideyim oraları bir ziyaret meyaret. Ummana geçti şimdi. <gülüyor> Aman iyi olmuş iyi çok güzel. Ummana geçtim, Maskat'ta e, Sultan Kabus bin Said'le bir araya gelmiş. Sultan Kabus mu? Çok güzel bir rapçi ismiymiş ya. Sultan Kabus. Çok güzel bir Sultan ismi bence. Vallahi Sultan Kabus ya çok vallahi güzelmiş. Sul Sultan Kabus. Kabus mu acaba bu? Ya bu şimdi evet. Kabus... Aslında orada ağda inşaat ne var. <gülüyor> e, kabus bin Bey'le bir araya gelmiş ve tabii e, Sultan'ın yanında e, bir ekibi de var. Ne, Kor ne, koruma ekibi. Ha, evet. Koruma ekibi. O işte bir kısmında e, davul var ve genelinde, e, genelinde kılıç. Genelinde tokmak var. Kılıç var. Ha. Kılıç var. Kılıç değil de tokmak beni korkutuyor o Tokmak mı? Tokmak. O çok tuhaf bir yapısı var. Tokmak mı? Evet canım tokmak işte davul bildiğin asma davuldan bahsediyordu. Evet, o değil galiba mi? benim o en son gittiğimiz Galatasaray Ankara gücü maçı yıllar evveldi sevgilinizle birlikte. Tokmak mı gelmişti orada? Tokmak böyle kafamızın Sıyırmış yanından mi? böyle sıyırtmaç yapmıştı. Sıyırtmış bağırmıyoruz mi? diye. Daha doğrusu yeterince bağırmıyoruz diye. Evet. Bağırıyorduk albüste. Ondan sonra o tokmak geçtikten sonra arkadaşlar dışarıda arkadaşlarımız kaldı siz de burada elinizden geleni yapacaksınız diye biz de elinizden geleni Mac'i seyretmeyerek yaptık. Seyretmeyerek değil sadece tezahürat ettik yani. <gülüyor> <gülüyor> yani direkt bize söylenmemişti ama biz oradaki herkes alındık. ve biz... Ee, anlamıştı bize söylendiğini. Öyle de nezih bir ortam. Evet yani. Yani evet. direkt la falan filan denmemişti bize. La bebe denmedi. Ama nedense e... Ege Kayacan'da o zaman tekrar ortalardan kahve almaya gidiyorum diyerek ortalardan sıvışmıştı. Evet. Yok olmuştu. <gülüyor> neler ne. Tıpkı bugünkü gibi. Kısa bir kent turu yapmış e, e, Prens Charles. Kısa Zaten o kentlerde çok da böyle gezecek şey de yok. Efendim burası da bizim ana caddemiz. Maskat çarşısı. Maskat çarşısı. Maskat'ın e, arastası. Ve bu da meydanımız. Maskat meydanı. Buyurun demiş. Ondan sonra e, ama sonra işte bu sultanla bir araya gelmişler. Arkasında da e, eşi var. Biliyorsun eşi de düşeriz. Evet, Kamilya. Evet, onunla beraberken sonra sultanın yanındaki bu korumalardan, bu ekipten, karşılama ekibinden bir tanesinin kılıcını sen al Prince Charles. Hı? Hoppa yeah. diyerek böyle bir çıkarmış. Herkes böyle bir korkmuş, bütün ekip ne oluyor ya, O kılıç, ne yapacak bu kılıçla diye. Ondan sonra yani ondan... Akdeye Sultan kabusa geçti, ne oluyor demin? İngiltere ile arada böyle bir savaş çıkartılır mı ya? Valla, şimdi yani kraliçeye durup dururken dert. Yani... Bizim Hı? oğlan hiperaktif. Öyle diyor zaten. Hiperaktif durmaz. Zaten gitme demişti ben biliyorum da. <gülüyor> gitme. Gitme Charles. Otur şurada Ne güzel bak. Yine buradan... iş çıkaracaksın başımıza. Ne iş çıkaracaksın? Zamanında Arjantin'de de olay galiba Falkland Adaları diye. Falkland Tabii. Falkland Savaşı başka türlü çıktı diye ben duydum. Tabii hatırlıyorum yani. Tabii. Çok doğru bir şey yaptı Fahir. Yani çok doğru bir yerinde bir şey söyledim Yani gitme demişti ayağını yere vurarak gideceğim gideceğim dediğini ben biliyorum Evet sazinde. evet ben de biliyorum Bütün saray inlemişti ya Kılıcı almış ne yapmış Kılıca almış çeşitli şakalar yapmış, yapmış? Kılıçta da yapılacak şakalar belli Dürtme. Yaparsın başka da bir şey yapamazsın Kılıç yutma var Şöyle vururmuşsun kaldırmışsın Onun İngilizcesi ne acaba ya Vurmuşsun Vururmuşsun falan Olmuşsun Yeterli. Kılıç yutma esprisi var. Böyle mesela sultana doğru böyle verev dönersin. Ha. Verev böyle tam yandan. Bak şimdi sultan. Bak. Ha. Yeter. Ha. Ha. Ha. Böyle bu tarafından ha. bu tarafından geçeceksin. Tamam. Anladım. Bir Çok o espri var. Ben yani. fire bunlar. Allah'tan bu oktay prens falan değilsin ya. Yani <gülüyor> ailemizi ben yine şükrediyorum ya. Yani. Vallahi yani. Kılıcım olsa yapacağım ya da prens olacağım. Yapacağım espriler de değil bunlar. Kraliçenin evladı sen olduğunu düşünüyorum da. <gülüyor> Eyvah eyvah eyvah. Ben eyvah. kraliçenin evladı olsam nasıl hayırlı bir evlat olurdu. Va -va, o da muhakkak. Nasıl bir hayırlı bir evlat olurdum. Kısmet yani, oktay. Da bir dahaki sefer artık. Kraliçe şey derdi. Aman sen geç. Ben kenara çekileyim sen. Niye çünkü için niye şey yapıyor? Çok mu meraklı yani bu yaşında? Hayır canım. Devlet 84-85 yaşında. İşte böyle. Kılıf... 84-85 Taki mesafesi mesela... İngiltere'de hep böyle geçer. Ee, Kılıçta espri şaka yapan bir oğlan var. Yani. Yani ona mı verecek? Nasıl yapacak hiç? Yani o yüzden. de 65 yaşında bir oğlan. Prens kısa gösterisiyle renkli anlar yaşattı diye de bağlanıyor herhalde. Bu renkli anlar daha da çok yaşanacağı benzer. Benzer bu prens daha çok yaşanacağı benzer. Vallahi oktacım çok teşekkür ediyoruz. Yani biz bir reklama girecektik ama. mı? Oktacım mı? Sen bana az önce Oktaycığım mı dedin? Bir reklam dinleyelim sevgili Denizci'la. Ondan sonra şey yapacağız. Bir şeyler yapacağız illaki yani herhalde. He 90'lardan bir reklam seçkisi 90'lar. 90'lara bugün biraz devam edelim ya. Bak beğendim ben bu 90'lar konseptini. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 12.46 oldu saatimiz. Bir müjdeyle geldim ben sana Oktay. Çok teşekkür ederim. Sadece edelim. sana değil. Bir saniye diye. dur. Tahmin edeyim. Evet. Bugün 90'lar alt çizgi set, alt çizgit, list. list listesini e, koyduğumuz için. Burak Kut mu çalacaksın az sonra? Yok Burak Kut çalmayacağım ama, Allah ama Allah istersen ya. onu da çalabilirim. Ee, belki Çelik çalabilirim. Çelik. Çelik mi o mu müjde? <gülüyor> müjde onu da isterim. Çelik'ten Cici Kız'ı çalacağım birazdan. Ah Cici Kız... E çalacaksan söyleyelim mi? Yani, <gülüyor> en azından <gülüyor> oradan bir dizeli bulalım. Mesela söylersem hiç çalma, çalmasam da olur diye düşündüm. <gülüyor> o zaman Burak Kut çal. Burak Kut da <gülüyor> çal. Madem söyleyelim. 90'lar deyince akla gelen isimlerden Nihana bir tanesi. Nihan bu arada e, Nihan Hanım şeyi söylemiş. E, ne demiş? da sen müjdeni vermeden önce. E, I am an in New York şarkısını e, istiyorum demiş. Bu setliste ek olarak. E, çaldık Nihana. ya. Hanım. Çaldık çaldık mıjsonu? Englishman in New York'u yaklaşık 5-10 dakika önce çaldık, çaldık yani Sting'den. Tamam. onları çaldık yani. Niye niye tamam, çalınmadı muamelesi? Çalarken. çalarken Radyolarını demiş. yeni açanlar için Englishman in New York çaldı efendim. Canım da çok manidar bugünlerde. Böyle hissediyorum çünkü demiş. Demiş. Ne Evet buyurun siz müjdenizi verin. Müjde, ben şey 90'larda deyince önemli isimlerden bir tanesini söylesin sanatçılardan. Ee, aslında söyledim. Yok yani yabancılardan söylüyor. Yabancılardan. Yerli mi yabancı mı? Bak parmağıma bak. Yabancı. Yabancı. İki kelime. Evet. O zaman Nirvana olamaz. <gülüyor> Nasıl olamaz? Kurt Cobain mi? Kurt Cobain mi işte. Aa vallahi mi? Oğlum. Vallahi Kurt Cobain'in. Çünkü bekliyordum. İki saattir bekliyorum yani. Bir e... bir müjde vereceğim şey, diye. Bir şey çalacaksın diye. Kurt e... Cobain'in e... filmi çekiliyor. Öyle mi? Tabii. Tabii. Süpermiş. Çok güzel. Kim Vallahi oynuyor? Güzel. Kurt Göbeğin'i en güzel şekilde kim oynayabilir? Sen bir yapımcı olsan, bir yönetmen olsan kaslı belirliyorsun. Kurt Göbeğin'i kim oynuyor? Kıvanç Tatlıtuğ mu? Valla. Ay başka bir şey gelmedi. Valla olurdu hakikaten Beren olurdu. Beren Saat mi? Yani. Ama yani yine başka diyor. bir şey gelmiyor aklıma dur. Ee, e, Brad Pitt mi? Brad Pitt. Brad Pitt'ten olur ya. Gene Brad Pitt'ten bence de olurdu ya. Brad Pitt'ten olurdu. Brad Pitt'ten çok iyi olur. Brad Pitt'ten güzel Kurt Cobain olurdu. Ama kimi tercih ettin? Kimi? Tom Cruise'u tercih etti tabii ki. Ee, ne oldu bir tadı için? Her... içine kaçtı. Tom Cruise'den her şey olur ya. Ya tabii canım. Adeta bir oyun hamuru gibi bir adam yani. Hakikaten oyun hamuru gibi. Bu Girdiği rolün oyun, hakkını en güzel veren adamlardan bir bu tanesi. Bu oyun hamuru ödülünü Tom Cruise'e veriyoruz. Çok güzel ödül değil mi Oktay? Sinema. Çok güzel valla akademinin vereceği bir ödül. En güzel ben mesela bu sene şey verirdim ee, Daniel Day-Lewis'e. Daniel Day-Lewis'e verilir evet. Evet verilir Doğru. yani aynısı olmuş resmen Abraham Lincoln'un aynısı. O derece, hakikaten öyle. Evet, ee, önümüzdeki yani önümüzdeki bu sene çekilecek. İnşallah bu sene de seyrederiz hep beraber. Bakalım Tom Cruise'dan nasıl bir Kurt Bey'in oluyor. Onu da en güzel şekilde olur e, olur. Bu yaza, e, bu yaza olmasa bile bu kışa. Çünkü Tom Cruise'un bir işe vermesi lazım kendine. Evet, bir şeylerle uğraşması lazım çünkü. Bu, bu proje iyi olmuş. Boşandıktan sonra çok kendini dağıttı. Boşlar üstü kahveden yani çıkıyor yani. ya? Kahveden çıkmıyormuş. Rügi i̇şte yani. kutusunu da yapmak istemiyorum. Gıybete girer sonuçta ama yani o eski tohum değil artık. Değil. Evet. MB Orkestrası da Kremlin Sarayı'nda biliyorsun. MB Orkestrası Kremlin Sarayı'nda mı? Bundan ve... Bundan daha bir <gülüyor> mutluluk olabilir mi benim için ya? MB Orkestrası Kremlin Sarayı'nda konser veren <gülüyor> e, ülkemizden ilk orkestra olarak 6000 kişilik. E, ...salonda konserini verdi. Hep onların... ...Kızıl Ordu Korosu biliyorsun... ...ülkemizde pek çok şey... ...Üsküdar'a gider Oynama şikidim şikidim. Ha, evet, oynama Lütfen. şikidimi de dinledim yani... ...açıkçası o Kızıl Ordu'dan... ...Kızıl Ordu Korosu'nu... ...Kızıl Ordu'dan dinlemedik tabii... ...Korosundan dinledik. Bir nesil yani. öyle biliyor... ...Kızıl Ordu Korosu'nu biliyorsun değil mi? Neyi? Kızıl Ordu Korosu deyince... Oynama, ...Oynama şikidim şikidimi söyleyenler... ...değil mi diye... Öyle kendi arasında konuşan. Neler bir i̇ki, kişi var, Bir şey söylemiş. Arada abi. bir kişi, başka bir kişi yok seyanlarında öyle de kalıyor. Yok ya olur mu esas alakası yok onlarla falan filan diyen bir adam yoksa o bilgiyle kapanıyor. Vallahi o. bak şimdi canım bir kızıl ordu korosu çekti. Güzel. Gobi tekniği üstüne bir kızıl ordu korosu gibi algılandı ama öyle değil. Yani şöyle güzel bir dinlesek de 2-3 parça neşvemiz yerine gelse. Bir bakayım kızıl ordu korosu. Giriyorum. Ne zamandır Bilgisim. da gelmiyorlar ya. Bayağıdır gelmiyorlar e, ya. Yani. Son Ankara'da. İzledi kendilerini. Vallahi kalabalık oldukları için mi artık nedir onu tanımıyorum. Yok tanımadın. Tarkan şarkı yapmıyor da ondan. Galiba. E ama yaptı canım şıkıdımdan sonra kaç tane güzel şarkısı var ya. Yani var da Kızıl Ordu'yu düşünerek yaptığını <gülüyor> söylemedi hiç. Evet. <gülüyor> Bu <gülüyor> parçamı da Kızıl Ordu'yu düşünerek yaptı. Yaptım, yaptım demişti. Ben bir taktörlerden bir şey bekliyorum. Aa, o da ona olabilir. da çağrımızı yapalım. O da Kızıl Ordu için güzel bir beste yapsın. O da güzel olur. Ee, o zaman, e, zaman? Rusya'yı Kremlin'de konserde Ve verdiğini söylediğimize göre. Ondan e, tebrik sonra, edelim bir kez daha. Ülkemizde en güzel edelim. şekilde. Bir şey soracağım. Erevizyon'u orkestra gönderebiliyor muyuz? Nasıl? Teşekkürler lütfen. Tabii yani şimdi bu sene ne? göndermedik falan filan da hani hangi sanatçı gitsin falan gitsin filan gitsin şey diye atıyorum. Biz de işte hadise yerine en bir orkestrasını göndermek. Tabii gider. Orada bir kişi şarkıyı kim söyleyecekse onun ismi ön plana çıkar mesela. Aa yok koro, koro şarkıları. Koro. koro. Sözsüz mü yani? Sözlü. Sözlü olursa gönderirsin ya, tabii. Koro zaten. şeklinde 30-40 kişi oraya bir şey yapalım bir dağıtalım bir. Ee. Orkestra koro olur ne olursa olur. 30-40 kişi... Acaba öyle bir şey var mı ya Ölüvizyon'da? Öyle bir kişi şeyi var mı? Otel masrafı çok, çok yüksek oluyor. Çok maliyetli olur tabii ki. 14 kişinin üzerindeki grupları o kadar ülkenin masrafını tek ülke aynı Götürürüm. şekilde o aynen öyle olacak. E zaten millet paramız yok, bulumuz yok diye şey yapıyorlar. Gruba açık. Ölüvizyon. Ölüvizyon yani, gruba açık dedi. Şu anda Ölüvizyon'un <gülüyor> başkanı konuşuyor sevgili izler bize canlı bağlandık. <gülüyor> gruba açık dedi. Gruba açık derken yani şunu söylüyorum grup e müzik yapması ve yarışması için elverişli bir, bir ortam. Bizde bir sakınca yok. Poşta ortamımız var burada. Arkadaşlık dostluk <gülüyor> ve müzik. <gülüyor> müzik var demiş. Yani ama o grubun bir sınırı var mı? Vardır buyum muhakkak. Vardır muhakkak vardır. Stoklarla falan. mı sınırlı? Sadece oktay. <gülüyor> bu arada bu kardeşlerimizin, genç arkadaşlarımızın bir heyecanı var. Hangi? Onlara var? da şimdiden başarılar diyelim. Daha gerçi hafta sonuna kadar vaktimiz var ama e, YGS var mi? bu hafta Aa, son. Biliyorsun. YGS, YGS. Ya pazar günü YGS var. O evet. zaman bu pazar bayağı bir sessiz olacağız. Değil mi? Evet. Sağda sessiz solda. olacak. Tabii tabii. Pazar günü. Sınav kaygısı konuşulmaya başlandı bu haftadan itibaren. Ondan sonra sınav sınavda çok kaygılanmayın diyen de var. Sınavda ilk 15 dakika kaygıdan dolayı tam performans gösteremeyebilirsiniz. Ondan sonra roketleyeceksiniz diyen Siz psikologlar çok iyi biliyorum da var. işte beni kaygı bitirdi. Kaygıdan kaydırmışım. Zaten oradan geliyor o kaydırma hadisesi. Kaygıdan gelir. Evet ne yapıyorum şu anda kaygılanıyorum kaygılanıyorum kaydırmayayım, kaydırmayayım kaydırmayayım. Ve o şekilde kaydırmış oluyorlar. Ama endişe etmesin genç arkadaşlarımız sorular kilit altında. Şu sorular rahat. Hani bu bu sene de Gamera sistemi geldi biliyorsun. Bu sene de bir şey olacak mı falan filan diye. Sen ee, bu seneki Gamara sistemini biliyorsun. Yok bilmiyorum ne o kamera sistemi 26.000 26 bin tane salona böyle elektronik saat e, görünümlü Gamara dağıtıldı. E, ne kadar güzel. Sınavlarda Gamera altına alınıyor bundan sonra. Ve onlar da hepsi izlenecek. Gerçi çok sıkıcı bir şey izleyecekler ee, şeydekiler bu, Nasıl bu izleyecekler. Onu, acaba tek tek mi herkes mesela sınav görevlileri e, gibi böyle bir, bir de kamera video izleyen görevliler mi alınacak? Hep aynı böyle yanlış yapıp o silgiyle haşır uşur girişenler o şeyler suyundan öyle içenler tuvalete gitmek isteyenler. Hadi tuvalet çok yasak. Çok tuvalet yasak mı? Tuvalet yok. Hiç mi yok? Azıcık da mı yok? Hayır. Olduğumuz yere mi? Olduğumuz yeri gerekirse Oracık, öyle demiş. Hemen oracıkta mı? Gerekirse öyle demiş. Yani o biliyorsun e, özleğmenin e, çok sıkı olduğu konulardan bir tanesi. Tuvalet yasak. Evet. O zaman herkes şey yapsın nasıl yolculuğa giderken şey yapıyoruz. Ev, evden çıkmadan önce. Evet. E, ev gibi düşünmeyin yani. Evden çıkmadan önce veya sınav başlamadan önce ama okulda. bazısında da böyle yani büyüğünde küçüğünde yaş gözetmeksizin heyecan insanda şey yaratıyor. Yani bazılarının getirir. E, bağırsak hareketlerini arttırıyor. Getirir fiil. Getirir. getirir e, ne onlara ne yapacağız? Onlara ne yapacağız? Bu ilk defa değil ki canım. Yani tekrar tekrar sorulmuş zaten bu. Ee, hmm. Neydi bizim ÖSYM başkanımızla da hani hep, hani? hep hani? duran hep duran var ya. ÖSYM Başkanı. Ne olursa olsun ben buradan gitmeyeceğim diye. Neydi o başkanımızın adı? Ali Demir. Ali Demir'in evet. Demir tekrar sorulmuş tuvalet konusu. Adayı tuvalete bırakmıyorlar diyor. Niye bırakmadığımızı açıklayayım demiş. Tuvalet üzerinden soruların paylaşılması. Mevzu i̇lişkin bir pazar oluşmuş. 3-5 kişi için yüz binlerce insanı mağdur etmeyin diyorlar. Biz Gerekirse rezil olun ama yap. doğru o da bir bakış. O da doğru. Yani öyle bir e, açıklama var. Ama bugüne kadar tabii sütten ağzı yanan değil mi? Tabii doğru. Değil mi? Doğru. Devamı çok şey olduğu için tamam. Yavan olduğu için şey yapamadım getiremedim. <gülüyor> tamam. Yani. Doğru söylüyorsun Fai. E o zaman kardeşlerimize size başarı. Şimdiden başarılar dileyelim. Daha şimdiden başarılar Diliyoruz ki daha bugün salı hesabını bıra size bırakıyorum. Daha kaç kere daha başarılar dileme şansına sahibiz. E oldu ostağ o zaman bu saati de bitirdik yedik gitti ya vallahi yedik gitti ortay mı dedin sen bana demin az önce hı hı, ortay dedim <gülüyor> teşekkür ederim ne çalacağız Burak Kutla mı bitireceğiz ya böyle Nirvan o zaman güzel bir Nirvanayla bitirelim Nirvanayla mı hadi Tabii. bir o zaman Nirvanayla bitirelim ya güzel madem şey olduk bugün güzel bir şey çalalım e, Nirvana'dan ne çalarız bakalım nelerimiz var önce ona bakalım vardır vardır şöyle 90'ların... Kapanış ee, kapanışı olacak şöyle net bir şey net ne, bir şeyle bitir faiz. Smells like teen spirit ister misin? Yani, bilmem. Artık sana bırakıyorum. Cameo var mı? Lithium hadi bu da hangisini istiyorsan sana bir şey yapıyorum. Üste duranı. En üstte duranı. Üste duranı. Ee, Bilmiyorum hangisi. O olur. zaman şöyle yapalım. Smells like teen spirit'le bu saatimizi hadi ve bakalım. modern sabahları bitirelim bugün. Yarın tekrar birlikte olacağız. O zamana dek hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet buyurun. get all the